Ahiret gününe iman. İmanın beşinci esası ahirete inanmaktır. Ahirete iman etmeyen kimse Kur'an ayetlerini inkar etmiş olur. Çünkü Kur'an'ın 110 ayrı yerinde ahiret günü zikredilmiştir. Ahiret hayatı olmasaydı bütün canlılar gayesiz ve boşuna yaratılmış olacaklardı. Halbuki insan asla başıboş olarak yaratılmamıştır. Dünyaya Allah'a ibadet ve onu tanımak için gönderilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzündeki halifesidir, eşrefi mahlukatıdır. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Mü'minun Suresi 115. Ayet Sizi ancak boşuna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Bütün semavi dinlerde, Hristiyanlık ve Yahudilikte de ahiret inancı vardır. Kur'an ayetlerinde Allah'a imandan hemen sonra ahirete iman zikredilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Tevbe Suresi 45. Ayet Onlar ki Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar. Ahiret duygusu insanlarda mevcut bulunan adalet fikrine dayanır ve bu durum insana sorumluluk yükler. İnsan tekrar dirilip dünyada yapmış olduğu bütün iyilik ve kötülüklerinin hesabını teker teker verecektir. Bu duygu ve düşünce insanı iyilik yapmaya sevk etmektedir. Ahiret günü kimseye zerre miktarı zulüm edilmeyecektir. İlahi adalet mutlaka gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Mü'min Suresi 17. Ayet Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Doğrusu Allah hesabı çabuk görendir. Kabir hayatı. Ölümden sonra başlayıp yeniden dirilmeye kadar geçen süreye kabir hayatı denir. Kabir hayatı demek ölen kişinin mutlaka mezara konması demek değildir. Kişinin ölümüyle birlikte mezara konsun veya konmasın kabir hayatı kendiliğinden başlar. Yeniden dirilinceye kadar insanın içinde bulunduğu özel bir durumdur. Buna berzah diyenler de vardır. Ölüm anında ruh bedenden çıkar. Beden çürür fakat ruh çürümez. Şuur ve idraki yerindedir. İnsan ölünce münker ve nekir adında iki melek yanına gelip ona Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir diye çeşitli sorular sorarlar. Şayet iman ehli ise sorulara doğru cevap verir ve kabri Allah'ın izniyle genişler, nurlanır. Kafirse sorulara cevap veremez. Toprak onu sıkar ve eziyet içinde kalır. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sayıda hadisleri vardır. Tremizi'de yer alan bir rivayete göre kabri hayat duraklarının ilki olarak nitelendirmektedir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Sizden biri öldüğü zaman ona varıp oturacağı yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetten, cehennem ehlindense cehennemden olan yeri gösterilir ve ona işte senin oturacağın yer burasıdır. Nihayet kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denir. Buhari Kıyamet Alametleri Kıyametin ne zaman kopacağı belli değildir. Vaktini ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Lokman Suresi 34. Ayet Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. Kıyametin küçük ve büyük alametleri vardır. Kıyametin küçük alametleri Buhari, Müslim, Tirmizi ve İbn-i Mace'nin hadis kitaplarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda bildirdiği bazı rivayetler vardır. Bunların bir kısmı şunlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi, yüksek binaların dikilmesi ve bu konuda yarış yapılması, depremlerin çoğalması, dini emirlerin yapılmaması, ilmin azalması, bilgisizliğin artması, öldürme olaylarının artması, ölümün temenni edilmesi, malın çoğalması, emanetin ehline verilmemesi, zinanın açıkça yapılması, içki tüketiminin artması, yeryüzünde bir takım fitnelerin çıkması, iki büyük İslam ordusunun birbiriyle savaşması, kısa zamanda uzak mesafeye gidilmesi, ana-babaya itaat edilmemesi gibi bazı alametler zikredilmiştir. Bu alametlerin hepsi de dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşmektedir. Kıyametin Büyük Alametleri Tabiat kanunlarına ters düşen büyük olayların gerçekleşmiş olmasıdır. Bu olağanüstü olaylar Allah'ın iradesiyle gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'de bu büyük alametlerin bir kısmı zikredilmiştir. Yecüc, Mecüc'ün, Dabbetül Arz'ın çıkması, Duhan ve Ay'ın ikiye bölünmesine işaret edilmiştir. Huzeyfe bin Esit el Gıfari'den rivayet edilen hadiste peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Duhan, Deccal, Dabbe, Güneş'in batıdan doğması, İsa bin Meryem'in nüzulu, Yecüc ve Mecüc, biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç büyük yer yarılması zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Müslim fitne 40. Kıyamet, yer ve gökteki mevcut olan düzenin bozulmasıdır. Allah'ın izniyle dünyanın sonu geleceği vakit İsrafil aleyhisselam adındaki meleğin sura ilk üflemesiyle gökte ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sadece Allah'ın diledikleri kalacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresi 68. ayette Sura üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar, yerde olanlar, Hepsi düşüp ölür. Sonra sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Başka bir ayette Araf suresi 187. ayet Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki ona dair bilgi ancak Rabbimin katındadır. Ondan başkası onun vaktini açıklayamaz. O gökler ve yer için çok büyük bir hadisedir. Size de ansızın geri verir. Sanki onun vaktini biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, ona dair bilgi ancak Allah katındadır. Lakin çoğu bilmez. Kıyamet vakti yer ve gök başka şekle dönüşecek, yeryüzü dümdüz olacak, dağlar pamuk gibi yürütülecek, gökler yarılacak, güneş ve ay bir araya getirilecek, yıldızlar dökülüp ışıkları söndürülecektir. Kıyametin kopacağı Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ve hadisi şeriflerde zikredilmektedir. Kıyamet koptuktan sonra yalnız Allah Celle Celaluhu kalacaktır. Bu durum belli bir süre böyle devam edecektir. İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci üfleyişinde canlıların ruhları bedenlerine tekrar geri gönderilecektir. Ölüler dirilecek ve mahşerde hesap vermek üzere bir araya geleceklerdir. Diriliş ruh ve bedenle birlikte olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Bütün Ademoğullarını toprak yiyecektir. Ancak insanın acbüzzenep denilen uzvu bundan müstesnadır. İnsanoğlu ondan yaratılmıştır. Yine ondan terkip olarak vücuda gelecektir. Bazı alimlere göre kuyruk sokumu kemiği insanın bütün özelliklerini taşıyan, Kök hücre genetik şifresidir. Bu kuyruk sokumu kemiği bir tohum gibidir. İlk yaratılış ve yeniden dirilişte bundan olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, Mü'minun Suresi 16. Ayet Şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltilirsiniz. Müşriklerden Ubey bin Halef çürümüş kemikleri, Elini alarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmiş ve bu kemiği kim diriltecek diye sormuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ubey bin Halefe Allah diriltecek, seni de diriltecek ve cehenneme sokacaktır diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şu ayeti indirmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve çoğu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin suresi 78-79. ila ayetler İlk defa yoktan var eden ikinci yaratmayı elbette çok daha kolay bir şekilde yapacaktır. Kur'an göklerin ve yerin yaratılmasından bahsetmektedir. Nazirat suresi 27 ila 28. ayetler. Ey inkarcılar, sizi yaratmak mı daha zordur yoksa göğü yaratmak mı? Başka bir ayette Ahkaf suresi 33. ayet. Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Ölü olan toprağa su indirip canlandıran Allah Celle Celaluhu insanı yeniden diriltmeye elbette kadirdir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Hac Suresi 5. Ayet Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer. Kabarır, her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. İnsanı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu, Öldükten sonra da diriltecek ve yaptıklarından hesaba çekecektir. Mahşer İnsanların öldükten sonra tekrar diriltildiklerinde hesaba çekilmek üzere toplanacakları yere mahşer denir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerin birçok yerinde mahşerle ilgili bilgiler verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 158. Ayet Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız. Başka bir ayette Abese Suresi 37. ayet O gün onlardan her kişinin kendine yeter derecede işi vardır. buyurulmaktadır. Hadis-i şeriflerde mahşer yerinin dümdüz bir yer olacağı, insanların çıplak ve yalın ayak haşrolunacakları bildirilmektedir. Bu konuda Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İbrahim Suresi 48. Ayet O gün arz başka arza, gökler de başka göklere çevrilecektir. İnsanlar dünyada yaptıkları iyi ve kötü amellerin hesabını vermek üzere mutlaka haşir meydanında toplanacaklardır. Amel Defteri İnsanların dünyadayken yapmış oldukları iyi ve kötü bütün işlerin yazıldığı defterdir. İnsanın sağında ve solunda bulunan kiramen katibin melekleri tarafından açık ve gizli yapılan bütün işler kayıt altına alınmaktadır. Cennete girecek olanların amel defterleri sağ tarafından, cehenneme gireceklerin ise sol tarafından veya arkalarından verilecektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Defterler de ortaya konmuştur. Mücrimleri defterlerinde yazılı olan şeylerden titrer halde görürsün. Eyvah bize derler. Bu defterin hali ne? Ne küçük ne büyük hiçbir şeyi eksik bırakmadan hepsini tek tek saymış. Böylece işledikleri ne varsa önlerinde yazılı bulurlar. Rabbinde hiç kimseye haksızlık etmez. Kef Suresi 49. ayet. Hesap İnsanlar amel defterlerini aldıktan sonra dünya hayatındayken yaptıklarının karşılığını almak için hesaba çekileceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Zilzal Suresi 7-8. ila Ayet Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde insanlara şu beş sorudan buyurmuştur. İnsanın ömrünü nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede tükettiğinden, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, birilerinin uygulayıp uygulamadığından hesaba çekecektir. Mizan, terazi anlamındadır. Amelleri ölçmeye yarayan ve bir zerre bile şaşmayan ilahi bir adalet ölçüsüdür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Enbiya Suresi 47. Ayet ''Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak herkese yeteriz.'' Enbiya Suresi 47. Ayet İyiliği ağır basanlar kurtuluşa ereceklerdir. Yapmış oldukları bu güzelliklerin mükafatı olarak cennete gireceklerdir. Kötülüğü ağır basanlarsa bu kötü davranışlarının cezasını cehennemde çekeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır. O zaman kıyamette kimin terazileri ağır gelirse işte onlar zafere kavuşacaklardır. Kimin de terazileri hafif gelirse işte kendilerini hüsrana düşürenler bunlardır. Cehennemde de ebedi olarak kalacaklardır. Mü'minun Suresi 102-103. ila 103. Ayetler Başka bir ayette A'raf suresi 8 ila 9. ayet. Gerçek tartı kıyamet günündedir. Tartıları ağır gelenler işte onlar kurtulanlardır. Tartıları hafif gelenler ayetlerimize yaptıkları haksızlıklardan ötürü kendilerini mahvetmiş olanlardır. Günahkar olan müminlerse cehennemde cezalarını çektikten sonra cennete girebileceklerdir. Allah'a ortak koşanlarsa Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Sırat, cehennem üzerinde kurulmuş manevi bir köprü veya yoldur. Kılıçtan keskin ve kıldan incedir. İnsanlar imanı ve yapmış oldukları amellerine göre sırat üzerinde şimşek, rüzgar gibi veya sürünerek geçeceklerdir. Kafirler ve cezalandırılacak günahkar müminlerse cehennemden geçerken içine düşeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Meryem Suresi 85 ila 86. ayetler. O gün geldiğinde takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna seçkin bir topluluk halinde çıkarırız. Mücrimleri ise susuz veya yaya olarak cehenneme süreriz. Meryem Suresi 85 ila 86. ayetler. Şefaat Müminlerin Günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların daha yüksek dereceye ulaşmaları için peygamberler, sıddıkiler, alimler ve şehitlerin Allah'tan niyaz etmeleridir. Şefaatte bulunma Allah'ın iznine bağlıdır. Allah'ın izni verdiği şahıslar ancak şefaat edeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Bakara Suresi 255. Ayet İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Kafir, müşrik, münkir ve münafıklara şefaat edilmeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün canlılar için büyük şefaati vardır. Mahşerin ızdırap ve dehşetinden bir an önce tüm canlıların kurtulmaları için dua etmesine bu büyük şefate makamı mahmud denir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Duha suresi 5. ayet Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ümmeti içinde özel bir şefaati vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şefaatim büyük günah işleyenler içindir. Alim ve salih kişilerde şefaat edeceklerdir. Bu konuda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ümmetimden bir kişinin şefaatiyle Rabia ve Muğdar kabilelerinden daha fazla kimseler cennete gelecektir. Şefaat, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ve hadislerde zikredildiği için bunun inkarı küfürdür. Havuz Mahşerde her peygambere verilen bir havuz vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsan edilen havuza Kevser denir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Kuşkusuz sana Kevser'i verdik. Kevser suresi birinci ayet. Kevser suyunun sütten beyaz, baldan tatlı ve kardan soğuk olacağı bildirilmiştir. Kevser'den su içense bir daha asla susamayacaktır. Cehennem Cehennem, Allah'a ortak koşanların, putperestlerin sürekli olarak azap edilecekleri yerdir. Allah'a isyan ve inkar etmenin karşılığı cehennemdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriliyor. İnkar eden kimseler ve ayetlerimizi yalanlayanlar cehennemlik olanlardır. Onlar orada temelli kalacaklardır. Bakara Suresi 39. Ayet Allah Celle Celaluhu başka bir ayette şöyle buyuruyor. İman edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Cehennem azabı da onlara biraz olsun hafirletilmez. İşte biz küfürde ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız. Fatır Suresi 35-36. ila Ayetler Günahkar müminler cehennemde geçici olarak kalacaklardır. Cezalarını çektikten sonra tekrar cennete gireceklerdir. Her insan yapmış olduğu kötülük ve haksızlığın cezasını ahirette çekecektir. Cehenneme girenler ruh ve bedenleriyle birlikte azap göreceklerdir.